8. Özellik Müslümanların müşriklere karşı takındıkları tavır Bu merhalede yeni gelişmekte olan İslam toplumuyla cahiliye toplumu arasında bir çatışmanın olmadığını görüyoruz. Çünkü İslam fikri sadece İslam toplumuna katılması arzu edilen kişilere açıklanıyor ve davanın gütmüş olduğu hedefler gizli tutuluyordu. Hatta Müslümanlar Kendilerinden olmayanların işlerine kesinlikle karışmıyor, onları tenkit etmek veya karşı koymak gibi girişimlerde de bulunmuyorlardı. Zaten bu merhalede de asıl olan çok zaruri haller dışında hiçbir şeye muhalefet etmeyerek İslam fikrini ve örgütlenmeyi kesinlikle gizli tutmaktır.